Veyahut da hanımına bakması ama temas olmaksızın mücerret nazar, mücerret bakıyor ve bu bakma neticesiyle kendisinde inzal olması, boşalma olması bu da orucunu bozmaz. Veyahut da inzal olmaksızın e, tutması veya hanımını öpmesi bu da e, orucu bozan bir durum değildir.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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Wman jam'a fi ahd al ev ou akla ou şerbe ma yutagza bhi, ou yudaawa bhi, falehi al qadaou al kafar. Geçen dersimizde de temas etmiştik. Fıkıh kitaplarımız odaklı olarak meseleyi irdeler. Yani hangi konuyla irtibatlıysa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 Ee, ve ibarede katarafi üzünehi dühnen şeklinde şarihler oraya bir kayıt getiriyor. Yani yağın kulağa damlatılması durumunda. Eğer su damlayacak olursa bu noktada alimlerin tartışması vardır. Ancak tercih edilen görüş eğer kişinin kendi dahli ile olursa gerek yağ olsun yani ilaç olsun, gerek su olsun her halükarda orucun bozulacağıdır.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 O yüzden okuduğumuz bu ibarede caifeten, ev davaca iffeten ev ameten bir deva in fe vasala ila jefi ev dimaghi iftarak aydi İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimeullah'a göredir. İmam-ı Bebusi ve İmam Muhammed bu noktalarda tam bir menfez olmadığından dolayı bu kişinin orucunun bozulmayacağını vurgulamıştır. Ömer Nasuhi Efendi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 Yine konumuza devam edecek olursak ve in aktarafi ihlilihi ihlil idrar yoluna kişi su veya yağ girdirecek olursa bütün bunlarda lem yuftir inde debi hanife bütün bunlar derken bu son okuduğumuzda aktarafi ihlilihi meselesinde yani idrar yoluna bir e, su e, veya da bir yağ veya bir ilaç ee, zerk edecek olursa lem yuftireni diye bir hanife Ebu Hanife rahimullah göre orucu bozulmaz ama vakaley bu Yusuf yuftiru İmam Ebu Yusuf ise orucu bozulacağını söylemiştir rahimehullah. Bazı ihtilaflar vardır ki rivayetten kaynaklanır. Bazı ihtilaflar vardır ki dirayetten kaynaklanır. Bazı ihtilaflarda vardır ki kavramdan kaynaklanır. Bilgiden. Rivayet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 dahile dahil olmayacağı, sadece idrar yolunda kalacağı ittifakidir. Herkes bunu biliyor ki aksi takdirde içeri girecek olursa zaten e, bu tıp alanda ciddi sıkıntılara da sebebiyet vereceği için pamuk kullanmak hiçbir şekilde gerek Ebu Hanife'ye göre, gerek İmam i Bu Yusuf'a göre Allah onlara rahmet eylesin, oruca zarar vermeyeceğini söylememiz e, yeterli olacaktır. Şimdi buraya kadar olan bölümde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 Şu kadar var ki hastalık kendisinden hiç kalkmayacak ise ne yapacak? Onu da ileride okuyacağız. Ve inkâne misafiren, yine Ramazan-ı Şerif'i idrak eden kişi misafir ise, şer'i anlamda seferi kişi yani seferde olan bir kimse ise, e, aynı zamanda la yeste dirru bisom, oruç tutması da ona zarar vermiyor. Yani bedensel kuvveti var, sağlığı yerinde ama misafir.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 o haliyle vefat edecek olur ise bu oruçtan dolayı ahirette mesul olur mu olmaz mı şimdi ondan bahsedecek ve imme'te el-merid evel musafir oruç tutmasına rühsat tutmamasına rühsat verilen hasta veya misafir olan kimse ölse ve huma ala aynı halleri devam ederken ölse yani hastayken ölse veya ki haldeyken ölse lem yelzem huma el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 gelse mukim olsa, yani oruç tutabilecek duruma gelse, mükellefiyetlik kendisine e, yöneltilse, sümme ma'ta sonra her ikisi, yani iki misal üzerinden gidiyorum, mariz veyahut da misafir vefat edecek olsa, lezimehumâ el-kada'u bi-kadri sıhhati vel-ikame. Ne kadar müddet sağlıklı kaldıysa, ne kadar müddet mukim olduysa, o kadarlık vazife, yani o kadarlık zamanında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 Ama ruhsat verilmediği halde kendisi kazaya bırakmışsa, velev ki daha sonradan kaza etse bile bu sorumluluktan kurtarılmış olsa da vaktinde bunu yapmadığından dolayı mesuliyeti devam eder. Bundan dolayı tövbe istiğfar etmesi gerekir. Mevla diler affeder, diler affetmez. Allah katındadır.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 o ikinci senenin Ramazan ayında Ramazan orucunu tutar. Yani edasını tutar. Çünkü e, Ramazan ayında kişi hangi niyeti getirirse getirirsin, o kimsenin tuttuğu oruç eda olur. Kaza olmaz, nafil olmaz. Bazı harici durumlar var ki o da yeri geldikçe konuşuruz. E, sonra ne yapacaktır? Ve kaza el-evvel ba'dehu. Ramazan geçtikten sonra o birinci kazayı da, yani birinci Ramazan'da tutamadıkları oruçları da kaza edecektir. Ve la fidyete aleyh. Ve tehir ettiğinden dolayı yani bu kadar zaman tehir ettiğinden dolayı da herhangi bir fidye vermesi gerekmez. Özellikle velâ fidye-te âleyh ifadesini Hanefi fıkhında kullanılması bu nokta Şafiilerle Hanefiler arasında farklı olduğundan kaynaklanıyor. Çünkü Şafi mezhebine göre bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutamayıp kazaya bırakmışsa onun kazasını diğer Ramazan gelmeden önce yapmakla mükelleftir.